Merhaba, böyle harika sorular sorma konusundaki başarından dolayı seni tebrik ediyorum. Beni epeyce terletiyorsun böylece. Açıkçası benim için de iyi oluyor. Unuttuklarımı hatırlıyor, bilmediklerimi öğreniyorum sayende. Kur'an'ın değişmediğini nereden biliyoruz? Tatmin olmak istiyorsun, anlıyorum. Ancak bu sorunun cevabından önce sana iki mühim kavramdan bahsetmek istiyorum. İman ve inkar. İman, güven duygusu içinde inanmak, tasdik etmek demektir. İnkarsa, din adına tebliğ ettiği konularda peygamberi tasdik etmemek, onaylamamak anlamında bir terimdir. Bu kavramları konumuzdan bağımsız olarak sana hatırlatmanın bir sebebi var. Böyle kafana takılan soruları sorarken inkar etmek için değil, İmanımızı güçlendirecek cevaplara ulaşmak adına samimiyetle ve ihlasla yola çıkmalıyız. Aksi halde verdiğimiz, vereceğimiz hiçbir cevap bizi tatmin etmeyecektir. O halde sorumuzu yeniden soralım ve cevaba giden yolları birlikte arşınlayalım. Kur'an'ın değişmediğini nereden biliyoruz? Bu sorunun cevabını bir çırpıda vermek hiç de kolay değil. Çünkü cevaplayabilmek için tarihsel verilere ihtiyacımız olduğu kadar bu verileri anlayabilecek bakış açısına da sahip olmamız lazım. O halde hadi yine bir düşünce yolculuğuna çıkalım ve 1400 küsür yıl önceye okuma yazmanın hiç de yaygın olmadığı, kağıdın bilinmediği zamanlara gidelim. Yazı fazla bilinmiyor, kalem kağıt defterde bulunamıyorsa ne yapıyorlardı peki? Sözlü kültür yani dilden dile anlatım oldukça yaygındı bu zamanlarda. Aslında tarihi verilerde sözlü kültür oldukça büyük yer kaplar. Günümüzdeki imkanların olmadığı o yıllara baktığımızda bu tarihlerde insanlar hiçbir şey bilmiyordu, insanlık o dönemde her şeyden bir haberdi diyebilir miyiz? Bunu anlayabilmenin bir yolu var. Burada sana yine küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Anılar üzerinden gidersek anlaşılması çok daha kolay olur belki. İlkokula başlamadan önce okuma yazma bilmiyordum ama ne kadar meraklı bir çocuk olduğumu tahmin edersin. Etrafımdaki herkesi ama herkesi sorularımla bunaltıyordum. Bu ne, şu ne, bu şeklin anlamı ne, bu nasıl yapılıyor, orada ne yazıyor, bana bu kitabı okur musun? Bir de o zamanlar böyle akıllı telefonları bırak cep telefonları bile yoktu. Gerçi bu anımı sana anlatınca ne kadar yaşlı olduğum da ortaya çıkacak ama aramızda kalsın çaktırma. Şimdi eskisi kadar yaygın olmasa da ev telefonları vardı. Annem, babam ya da dedem birini arayacağı zaman telefon rehberi adını verdikleri bir defterden numaraları bulurlardı. Bazıları döndürmeli, bazıları tuşlu bu telefonların üstünde bir de dantel örtüler olurdu. Onların tuşlarını karıştırdığımı annem örtünün bozulduğundan anlardı. Ama ne yapayım ben de telefon tuşlarına basmak, sevdiklerimi aramak istiyordum. Okuma yazma bilmediğim için de rehberden isimleri bulmam ya da numaraları ayırt etmem mümkün değildi tabi. Onlar birini arayacakları zaman defteri açar, numaraları yüksek sesle tekrar ederek çevirirlerdi. 0216 1234567 gibi. Anında ezberlerdim. Bir kez duymam yetiyordu. Bir başkasını mı arayacaklar? Hemen zihnime kaydederdim. Bir süre sonra evdekiler bu numaralar için rehbere bakmak yerine bana sormaya başlamışlardı. Arada küçük hatalarım olsa da numaraları çoğunlukla doğru söylüyordum. Sonra ne mi oldu? Okuma yazmayı öğrendim. Ev telefonları neredeyse hiç kalmadı. Numaralar değişti, cep telefonları icat edildi. Bugün şimdi bana kendi telefonumu sorsam acaba kaçtı ya diye düşünürüm inan. Yaşlandım da tabii. Hakikaten biz buraya nereden gelmiştik? Hah, tamam. Kur'an'ın indiği zamanlar diyorduk. O dönemdeki insanların çok azı okuma yazma biliyor ve yazı için materyaller bulmakta zorlanıyordu. Ancak tıpkı sana anlattığım hatıramdaki gibi onlar da ezber konusunda oldukça iyiydiler. O dönemin bilgi aktarımı sözlü kültür dediğimiz biçimde oluyordu. Yazılı kültüre uzak olan Araplar güçlü ezberleme kabiliyetleri sayesinde Allahü Teala'nın Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ulaştırdığı ayet ve sureleri ezberleme ...bir sıkıntı çekmiyorlardı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim pat diye indirilmiş bir kitap değil ki. Tamamlanması tam 23 yıl sürdü. Yani Peygamber Efendimiz'e ayetler parça parça peyderpey Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla ulaştıkça en başta o daha sonra da sahabiler bu ayetleri ezberliyordu. Hatta Peygamberimiz bu duruma o kadar çok önem veriyordu ki Kur'an'ı öğrenmeye, başkalarını öğretmeye, ezberlemeye ve muhafaza etmeye şu müjdeli sözüyle teşvik ediyordu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve başkalarını öğretendir. Ancak İnsan hafızasının yanılmasına ya da Peygamberimiz Aleyhisselam kendi vefatından sonra ayetlerin karıştırılması ihtimaline karşın okuma yazma bilen sahabilere bu ayetleri yazdırmıştır ki biz onlara vahiy katipleri diyoruz. Hani kağıt yoktu? O zaman nasıl yazdılar mı diyorsun? Azıcık sabırlı olursan hemen onu da anlatayım. Hz. Peygamber tarafından görevlendirilen vahiy katipleri indirilen ayetleri mevcut malzemeler üzerine yazıyorlardı. Bu malzemeler çok çeşitli olup en meşhurları develerin kürek ve kaburga kemikleri, tabaklanmış deri parçaları, yaprak taşlar, hurma dallarının uygun yerleri, seramik parçaları, tahta, parşömen ve papirüslerdir. Birçoğunu çoğunu bugün belki ilk kez duyduğun bu malzemeleri o dönemde bulmanın hiç de kolay olmadığını tahmin edersin. Ama bu bilgi Kur'an'ın aslını koruyarak bizlere ulaştırmak noktasında peygamberimizin ve arkadaşlarının çabasını ve tabii ki mücadelesini anlama noktasında bize fikir veriyor olmalı. Bunları araştırıp senin için derlerken peki bütün bu dökümanlar peygamberimiz zamanında iki kapak arasında toplanmış mı diye düşünmeden edemedim. ve tabii onu da araştırdım. Ve şu bilgileri ulaştım. O dönemde Kur'an'ın iki kapak arasına alınmamasının asıl sebebi Peygamberimiz hayatta olduğundan vahyin ne zaman kesileceğinin yani Kur'an'ın indirilişinin ne zaman biteceğinin bilinmemesidir. Ancak Ramazan aylarında Peygamber Efendimiz ile Cebrail Aleyhisselam'ın o güne kadar inen ayetleri birbirlerine karşılıklı olarak okuduklarını biliyoruz. Bu da bize gösteriyor ki Kur'an'ın bir kitap şeklini alma yolu işte burada başlamaktadır. Peygamberimizden bize miras bu uygulamaya ise mukabele diyoruz. Hani Ramazan aylarında evlerimizde camilerde hocalar okuyor, biz de takip ediyor ve hatim indiriyoruz ya o uygulama işte. Peygamberimizin vefatından sonra da İslam sınırlarının genişlemesi, hafızların bazılarının savaşlarda şehit olmasıyla Hz. Ömer, Kur'an'ın iki kapak arasında toplanması gerekliliğine vurgu yapmış ve halife olan Hz. Ebu Bekir de sahabilerden Zeyd bin Sabit'i bu iş için görevlendirmiştir. Yapılan duyuruyla, yanlarında yazılı Kur'an nüshaları ve parçaları olanların bu metinlerin Kur'an ayetleri olduğuna dair iki şahitle birlikte görevli heyete başvurmaları istenmiştir. Hazreti Zeyt ve diğer heyet üyeleri son okumayı da dikkate alarak ashabın getirdiği yazılı metinleri kontrol etmiş ve yazmışlardır. Böylece Kur'an yazılı malzeme ve ezber yardımıyla eksiksiz olarak toplanmış ve Hazreti Ebubekire teslim edilmiştir. İki kapak arasındaki bu derlemeye mushaf adı verilmiş bu kitap Hz. Ebu Bekir'den sonra Hz. Ömer'e onun vefatıyla kızı ve aynı zamanda Peygamber Efendimizin de eşi olan Hz. Hafsa'ya miras kalmıştır. İslam coğrafyalarının genişlemesi, Müslümanların çoğalması, aradan yılların geçmesi ve insanların kendi dinini birinci ve en güvenilir kaynaktan öğrenmek istemeleriyle birlikte o dönemki halife, Hz. Osman döneminde Kur'an nüshaları çoğaltırmıştır. Tarih veriler göstermektedir ki Hz. Osman radıyallahu anh zamanında yapılan bu çoğaltma işlemi tam 5 yıl sürmüştür. Sonra da çoğaltılan bu mushaflar değişik bölgelere gönderilmiştir. Hz. Osman radıyallahu anh bunlardan bir tane kendisine bir tane de Medineliler için ayırdı. Diğerlerini de Mekke, Şam, Küfe ve Basra'ya gönderdi. Bütün Müslümanlar Hz. Osman'ın yapmış olduğu bu çok önemli işten dolayı ona teşekkür ediyordu. Hz. Osman döneminde iki kapı arasında toplanan yani mushaf haline getirilen Kur'an nüshalarından biri bugün İstanbul Topkapı Sarayı'nda biri Özbekistan'ın Taşkent şehrinde biri Mısır'ın Kahire şehrinde bulunmaktadır. O nüshalarla bugün elimizde bulunan ve doya doya okuduğumuz Kur'an nüshaları arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve sahabilerin ve sonraki Müslümanların özel çabalarıyla Kur'an günümüze eksiksiz ve hiç değişmeden gelebilmiştir. Ve Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Hicr Suresi 9. ayette şöyle buyurmaktadır. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu koruyan da muhakkak biziz. Sen de daha detaylı bilgi edinmek istersen bu konuya ilişkin pek çok güvenilir kaynak bulabilirsin. Yüce Rabbim yolumuzu hep Kur'an nuruyla ışıldatsın.